Bugün Balibar'ın sunumuyla başlıyoruz. Kendisinin 70'lerde 60'ların sonunda alt üstlerin öğrencisi olarak siyaset felsefesi sahnesine özellikle çıktığını biliyoruz. Türkiye'de iletişimden Metis'ten kitapları var. Altı için yazılar iletişimden çıkmış 91 yılında. Yine Metis yayınlarından Wallerstein'la birlikte Irk Ulus kitabı var. Birikimden Marx'ın felsefesi, otonom yayınlarından Spinoza ve siyaset. Aralık yayınlarından biz Avrupa halkı en sonunda yine iletişimden geçen sene şiddet ve medenlik üzerine bir kitabı çıktı. Biz de daha bu hafta Monot'tan Yurttaşlı kitabını yayınladık. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz geldiği için. Şimdi normalde programda devrim fikri üzerine konuşulacağı yazılıydı. Fakat kendisi dünkü tartışmalardan hareketle bugün demokrasi üzerine konuşmak istedi. Demokrasi üzerine bir sunum yapacak. Teşekkürler. Baliba. Salut. OK. Très bien. Merci beaucoup. Merci volcan pour euh, votre invitation. Merci à edisyon o jurnal a la maison d'édition et l'associasyon ben yine de teşekkür etmek istiyorum <türk compañ> ah, burada görmeye ihtiyacı var evet. İstanbul'da ikinci gelişim bu ikinci exemple. kez gelme mutluluğunu arıyorum ama bu güzel mekana ilk gelişim ve bu çok güzel gelişim ilk kez burada bir işbirliği birliği içindeyim Düşünce, yayın ve tartışma e, gelişimini e, kutlamak istiyorum ben de, bütün yürüttükleri çalışmalar için. Aynı zamanda tabii burada e, e, hem meslektaş hem dostum olan insanlara beraber olmaktan da çok mutluyum, çok saygı duyduğum insanlar. Ve tabii e, sizlere... E, Çeşitli ve çok sayıda genci içeren bir öğrenciyi, genel anlamda içeren hepimiz öğrenciyiz aslında bir şekilde ama sizlerin önünde konuşmaktan da çok mutluyum. Şimdi dün de dediğim gibi ki bazılarınız herhalde dün de katılmışlardı hatırlarlar ama gelmeyenler için de kısaca tekrarlayayım. Yarı yolda konumun başlığını değiştirmek kararı verdim devrim düşüncesiydi. Evet, bir çok kötü bir yankı geliyor kulaklara. Neyse. Şimdi bir konu başlığı değiştirmeye karar verdim demiştim. Başta dün, bugün ve yarın devrim fikriydi ilk sunduğum konu başlığı ama onun yerine daha genel anlamda bugün Demokrasinin sorunlarından ya da demokrasi işi mücadeleden söz etmek istiyorum bugünün konumunda durumunda ama tabi bunu biraz kuramsal diyebileceğim düşünceye dayalı bir açıdan ele almaya çalışacağım. Tabii bu mutlak bir değişim değil sonuçlar çünkü devrim ve demokrasi kavramları bir ölçüde aslında e, iç içe de geçiyor denebilir ya da birbirlerini koşulluyor da diyebiliriz. Her ikisinin kesişme noktasında belli sayıda sözcükleri koyabiliriz. <gülüyor> ki bunlar da benim gözümde son derece önemli tarihi sözcüklerdir. Felsefi anlamda da hatta ahlaki olarak da diyebilirim. Mesela ayaklanma sözcüğü ki e, bunu e, birçok yakın zamandaki yayında ee, çok geniş anlamda kullandım ve e, yine e, bugünkü sunumda da bir e, önemli rol alacaktır bu sözcük. Şimdi burada hemen izin verirseniz ilk bir parantez açmak istiyorum ve göreceksiniz çok parantez kullanırım ben. Öğrencilerim ve beni dinleyenler belki bazen bende dalga geçerler bu yüzden ama yapmadan da edemiyorum. Aslında bu tür terimlerin e, Türkçe nasıl çevrileceğini hiç bilmiyorum açıkçası. Devrim, <gülüyor> demokrasi, demokrasi belki e, e, kelimenin aynı kullanılması olabilir. E, Revolusyon yani devrim sözcüğü çok ilginç bir sözcük çünkü bu sözcük e, bir metafor da içeriyor bir tarih olarak da karmaşık bir astronomik bir e, kavram. Kosmolojik boyutu da var Latince'de. Latince'nin arkasında da Yunanca'da da var ama e, Yunanca'daki e, modern Yunanca'daki devrim e, sözcüğü, revolüksiyon sözcüğü, kolokyumda bana söylemişlerdi. E, antik Yunanların kullandıkları metabole sözcüğü değil. E, onlar siyasi rejim değişimini ee, gezegenlerin e, devinim hareketiyle kıyaslayan e, bir hareket için e, kullandıkları kelime doğrudan iç savaşı çalıştırmak emek. Türkçe'de e, revolüsyon için hangi sözcüklanırlar bilmiyorum devrim sözcüğünü ama daha sonra konuşuruz bunu. Bir de tabi terminolojik olarak Devrimle ayaklanma arasında da bir farklılık var mı ee, bilmiyorum. Tabi ayaklanma çoğu zaman devrimin e, başlatan güçlü bir alanıdır. Belli bir temsili açısından belli bir devrim dramaturgisinde, e, devrim sürecinde kullanılır ama Fransa'da yani süreksiyon sözcüğü kullanılır ve bu sözcükte bir ayağa kalkmayı içerir. Ayaklanma işte Türkçe dedi. Nitekim ayaklanma diyoruz. Tercüman notu. E, ve e, bir anlamda e, boyun eğmiş e, durumdayken, diz çökmüş durumdayken iktidara karşı ayağa kalkmayı içeriyor ve toplumu dönüştürme dünyayı dönüştürme hedefini içeriyor. Ve göreceğiniz gibi e, ben de bu ayaklanma kavramını terk ediyor değilim. Ama Devrim kavramına konuşmazken ayaklanma kavramına biraz daha geniş bir anlam atfediyorum. Ve bir anlamda demokratik perspektifi tümünü içeren bir anlam atfediyorum. Şimdi bu sözcük soru meseleleri, terim meseleleri son derece hayati. Nitekim dün de bunu gördük. Tabii ayrıcalıklı bir şekilde... E, siyaset e, sorunuyla edebiyat sorununun e, karşı karşıya getirirken de gördüm. E, bugün e, ise e, benim düşüncelerim altında yatan e, mesele çoğu kez e, bir yandan e, harekete geçmeyi içeren sözcükleri, sogan içeriği olan e, sözcükleri ki genel olarak hareketin içine de yer alan ve bireylerle kitleleri harekete geçiren sözcüklerle öte yandan analize yarayan sözcükleri karşı karşıya getirmeye çalışan belki zıtlaşmaya ya da bilgiye yarayan sözcükleri, kavramlar dediğimiz sözcükleri. Şurası çok açık ki devrim, demokrasi hatta belki ayaklanma da bir yandan slogan da anlamına da geliyorlar ama bir yandan da kavram bunlar. Şimdi burada her iki işlevi birbirine karıştırmak istemiyorum. Ama ben esas olarak burada bir bakıma bu iki işlevin buluştuğu ya da üst üste geldiği, kesiştiği noktalara üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bu aşamada benim gözümde çok önemli olan bir olgu ortaya çıkmakta ki bu hem siyasi olarak hem sivik e, açıdan e, çok önemli kavramsal açıdan da çok önemli entelektüel yani, açıdan çok önemli o da e, muhalefet etmek itiraz etmek e, kavramı ki bu da çoğu zaman sözcüklerin anlamını sorgulamaktan da geçer pek iyi tanınmayan bir filozof vardır oysa tanınmayı da ediyor kendisi bir İngiliz analitik felsefeci geçen yüzyıldan 1950'lerde bir makale yayınlamıştı. Ya, Dostum Nestor Capdevila de Villa kitabında çekmecelerden çıkarıp tekrar günlerdi. Ben de o makaleyi sahip çıkmaya çalışıyorum. Başlı ya da konusu İngilizce'de Essentially Constated Concept yani temel olarak ya da içsel olarak sorgulanan itiraz edilen kavramlar yani üzerinde mutabık kalınamayacak kavramlar ya da mutabıkatın ancak dayatılabildiği kavramlar bunlar bu da tabi ister istemez önemli olanı silmek ve yok etmek anlamına gelir. Şimdi kavramların içsel olarak sorgulanması itiraz edilmesi benim demin sözüne ettiğim gibi durumlar da demokrasi ve devrim gibi sözcüklerde farklı biçimler alabilir. Mesela klasik bir şekilde e, bir e, başkan Mao'nun e, bazılarımız e, çok ilham almıştı ondan gençliğinde e, bölünme kavramı yani bir ikiye bölünür. Tabi devrimde ikiye bölünür en azından. E, bir yandan e, e, kendi içinde uzlaşmaz e, devrimler de vardır. Dün de mesela bir şekilde Jacques Rancière günümüzde bir açıdan kapitalizmin kendini devrimci gibi sunduğunu aşırı devrimci gibi sunduğunu gönderme yapmıştı ama demokrasi için de bu geçerli biraz ayrıntı olarak geleceğim bu konuya. Bir başka itiraz, muhalefet yöntemi var bölünmeye eklenen o da sahiplenme ya da biraz ukaralık yapacak olursak Anlamın, e, e, anlam terimlerin anlamının performatif bir şekilde tersine çevrilmesi. <gülüyor> yani bir e, kamp, bir kamp bir e, parti en geniş anlamında ya da taraflardan biri bir sözcü sahiplenir ama bir süre sonra öteki kampta e, onun karşısında yer alan kampta aynı sözcü alıp e, o e, terimi kullananlara karşı, başta kullananlara karşı. ...terf çevirerek kullanmaya başladı ve uzun bir süreden sonra ki mesela devrim için birkaç yüzyıldır demokraside neredeyse ve birkaç bin yıldır kullanılan kavramlar... ...bu kavramların alt üst edilişi ve bu kavramların elden ele geçmesi defalarca yaşandı ve bu da tabii ister istemez bu terimlerin kullanılması da büyük bir kafa karışıklığına yol açıyor ama aynı zamanda belki de bu analiz etmesini bilirsek... Bunun önündeki meseleleri, sorunları, hedefleri daha iyi kavramamızı sağlar. Tabii bu tür bu tartışmalar sadece soyut düzlemde ya da sırf fikirler düzeyinde kalabilecek şeyler değil. Bu tür tartışmalar daima... E, ...belli bir durum... ...diyebileceğimiz... ...Canforsart'ın kullandığı bir terimdi bu... ...belli bir konjonktür içinde... ...bu Artüser'in kullandığı terimdi... ...daha başka terimlerde bulabilirse bir... ...içinde ortaya çıkarlar... ...ve bunlarda hem belli bir güç ilişkileri içinde ortaya çıkarlar... ...toplumsal ya da maddi güç ilişkileri... ...ve aynı zamanda da... E, ...fikirler arasında da keskin çatışmalar... ...ortamında ortaya çıkarlar... ...şimdi bugün içinde bulunduğumuz konjonktür... Belki çok kısaca buradan başlamak gerek. Son, İçinde e, bulunduğumuz konjonktürler bana öyle geliyor ki e, git gide e, Transversal, e, çapraz e, konjonktürler yani e, geografi, coğrafi ya da siyasi ya da jeopolitik olarak belli e, tek bir alana hapsedilemeyecek konjonktürler. Tarsımlar yani bunlardan birisi mesela ulusal alan ama başkaları da var evet. kıtasal alan medeniyete ait alanlar gibi evet. Ee, evet. bu evet. şu demek değil tabi evet. ulusal evet. alanın bir evet. önemi olmadığını ee, şu ya da bu demokrasi biçimine karşı demokrasi tartışmasının e, derinlemesine de bir şekilde bir ulusal çerçevede düşünülmemeli demek değil bu. Mesela Fransa'da, Türkiye'de, Avrupa'da, Avrupa'da uluslararası ötesi bir çerçevedir. Onların içinde tabii ki tartışmalı ama e, artık sınırlar, e, aşılamaz sınırlar olmaktan, engeller olmaktan çıktı ve tam tersine en önemlisi belki en anlamlısı da şu. Buradaki sorunların bu e, sınırlar ötesine bir yerden bir yere nasıl aktarıldığını da görmek lazım ve sonra bazı durumlarda da kalkış noktalarına daha karmaşık ya da zenginleşmiş biçimde dışarıda yaşanan ek tecrübelerin ışığında geri gelebiliyorlar. Bu anlamdaki ben de bunu çok sık yaptım. Mesela bir genelleşmiş bir sınır kavramını kullanabiliriz ki bunu da yeni insanların ve siyasi kurumun, ekonomik ilişkilerin bugün dünyasındaki dolaşım biçimlerine dikkate alarak bunu yapabiliriz. Sınırı artık belli bir ihtilafı, etkilerini siyasi açımda durduran bir sınır bir engel olarak görmek değil. Onları bir bakıma bir yoğunlaştıran bir kavram olarak görebiliriz. Bunu yaptığımız zamanda bir bakıma daha karmaşık alanlara yer açmış oluruz. Bazıları bunu hiper alanlar olarak kullanabilir bugünkü jargonda. Ya da bu kez de bir başka referans kullanacak olursak, önemli felsefi referans kullanacak olursak yani zan modernitede ya da mevcut dönemde ve bunu daha genel kullanacak olursak Dönöz'ün dediği gibi ...ya da Deliz ve Guattari'nin dediği gibi burada daimi olarak e, yersiz yurtsuzlaştırma e, ve yeniden e, yer, e, yerleşme sorunlarıyla yaşıyoruz. Şimdi bu çok genel kavramlarla başlamamın e, sebebi şu konuşmak istediğimiz nesne tabi özellikle son dönemde ister istemez işte sizin sizin oradan bizim oralara kadar çok dolaşmış bir kavram yani bu Fransız misafirlerinizi kastediyorum burada kendi adıma da. Dün sunumunun başında görüyorsunuz onu da kullanıyorum. Ben de o bize önerdiği ilhamda yararlanmış incak Zransier belli isimlerden belli olaylardan evet, sembolik kardeş. olaylardan söz etmişti İşon bu e, alışverişin ya da bu dolanımın e, özellikle de demokrasi meselesinin Fransa Türkiye'deki dolanımdan örnekler sunmuştu. E, bunlar nedir mesela e, bugün çok sözü edilen bir şekilde Gezi Parkı'nda yaşanan olaylarla e, Fransa'da şu an yaşanmakta olan belli hareketler arasında bir analoji. Mesela de <gülüyor> ayakta gece gibi sözcükler belki Fransızca dilinin dışında da yayı, yayılacak. Tabi ikisi aynıdır demiyorum. <gülüyor> nicelik olarak baktığımız zaman Gezi Park'ta olanlar çok çok daha önemliydi tabi bugün Fransa'da olanlara kıyaslayacak olursak, Paris'te olanlara kıyaslayacaksak hedefler, meseleler de çok daha radikaldi. Ya da daha ra, radikalleştiler. Özellikle de baskının şiddetinden dolayı Gezli Park Hareketi'nin sonuç verdiği Türkiye'deki baskıdan dolayı daha da radikaldi ama şu an Paris'te olup bitenlerde henüz tamamlanmış değil bir süreç ve her ikisini yakınlaştırmak bir anlamda ifade etmiyor değil özellikle daha de sonra tekrar değineceğim <gülüyor> <gülüyor> Demo, doğrudan demokrasinin taleplerinin biçimlerinin güncelliği meselesi. Ee, göçmenler ya da sürgünler meselesi, müteciler meselesi var ama onu şimdilik bir kenara bırakıyorum. Bir başka yakınlaşmada mesela Türkiye ile Fransa'nın sorunlarının buluştuğu ya da bir şekilde bir şekilde Belki sınırda buluştuğu bir başka konu daha var. Ortak bir sınırda. Ee, Onlar da anayasal sorunlar. Özellikle de e, başkanlık rejimi kurumunun e, yarattığı sorunlar. Mesela biz e, başka türlüsünü e, şu, evet, açık açık e, AKP'nin kendisinin de e, e, talebi çok net. E, şu anki Türk Cumhurbaşkanı'nın hedefi e, gayet net olarak kendisi de bir sonra gelecek olan için yeniden Türkiye'de bir başkanlık rejimi kurmak istiyor. Ve bunu yaparken de e, Fransa'nın da e, 1958'den bu yana tabii bir takım e, dönüşümler e, geçirmek e, kaydıyla tipik olarak bir başkanlık rejimi benimseydi. Hatta bir açıdan baktığımız zaman Amerikan rejiminden, ABD rejiminden çok daha net bir şekilde bir başkanlık rejimi Fransa'daki. Çünkü kağıt üstünde en azından ilke olarak baktığımızda Fransız Cumhurbaşkanı özellikle de seçim sisteminin reformundan bu yana karşısında Fransız Cumhurbaşkanı karşısında çok daha az... Denge unsuru var Amerika Cumhurbaşkanının evet, evet. karşılaştıklarına karşı. Şimdi bu paraleli ortaya koyarken e, oturup bu konuda bir e, ders vermek ya da e, siyasal bilgiler e, uygulamalı dersi alanına girmek istediğim için değil. Ama e, bu konuya değinmemin sebebi Anayasa meselesinin önemine az sonra tekrar geleceğim. Bir de tabii şu var. Bunun altında yatan fikirdeki yanlış değil. Şu başkanlık rejimi aslında e, iktidarın merkezileşmesine ve otoritenin artmasına yol açıyor. Bu iyidir, kötüdür ayrı mesele. Ama bir anlamda da siyasi etkinlik açısından, devlet açısından daha büyük bir etkililik de getiriyor e, parlamenter tür rejimlere kıyasladığımız zaman, daha klasik rejimlere kıyasladığımız zaman. Burada Fransız durumunda ilginç olan bu açıdan bir bakmak isterseniz belki. Buradaki iktidar güç tabii çok merkezileşmiş durumda özel olarak. Yani Cumhurbaşkanı kısa sürede hiçbir karşı çıkışa yer vermeyecek kararlar alabiliyor. Ama ne derece etkili bu kararlar dediğimiz zaman, tabii Fransa'nın siyasi tarihine, kıtanın siyasi tarihine de açıdan baktığım zaman, aslında burada kuramsal olarak, Var olması var tam zıttına vardık. Yani daha güçlü bir eylem kapasitesine varılmadı. Tam tersi kur, kurumsal bir iktidarsızlığa çaresizliğe varıldı aslında. Bu da ayrı bir konu. Şimdi demokrasi meselesine gelelim. Benim burada edinmek istediğim ilk nokta şu çok da uzatmamaya çalışacağım bu konuda <gülüyor> e, siyasi felsefesinden baktığımız zaman e, şu soru demokrasi bir siyasi rejimin adı mıdır? <gülüyor> ve eğer <gülüyor> ana işlevi bu ise o zaman nasıl bir e, siyasi rejim bu? nasıl tanımlayabiliriz? nasıl nitelendirebiliriz? <gülüyor> tabi e, bütün e, sorunun tarihini da, e, ele alacak değiliz tabii çünkü batı tarihinde en azından e, siyasi düşünce tarihiyle çok gelişlere dayanan bir kavram ama sonuç baktığımız zaman bu sözcüğün referansı çok gelişti zaman içinde. Öte yandan şunu da düşünmek mümkün. Gelişti derken kurumsal açıdan özellikle ama uygulamalar açısından da çok gelişti ve öte yandan e, şu da e, muhtemeldir ki ben de bu hipotezi ortaya atmak istiyorum değişmez bir boyutu, bir boyutu işin bir anlamda bir talep e, ya da bir e, çağrı da olabilir bu demokratikleşme talebi olabilir demokrasi kelimesinin içinde e, bu e, da ta işin başından beri ifade edildi ve bir anlamda baktığımız zaman e, bu e, bugüne kadar bu taleplerde devam etti ama size burada sunmak istediğim kısaca fikir şu. Bu e, talep, bu çağrı çok e, basit bir şey de değil demin söylediğim gibi aslında içsel olarak e, tartışılabilir ve dolayısıyla tartışılan bir talep bu. Eğer vaktimiz olsaydı başka bir bağlamda bir ders yapıyor olsaydık mesela e, semptomatik bir e, anlamlı bir e, olgu olarak şunu gözlemleyebilirdik. <gülüyor> Burada klasik e, ant, antik çağdan kalma ya da klasik çağdan kalma e, iddialarla bugün bugünün siyasi dilinde siyasi dilinde karşı karşıya olduğumuz şeyler tersine dönmüş durumda. Özellikle de e, e, demokrasi referanslar açısından e, bunun ağırlığı ya da yeri açısından çok farklı. Tabii ki klasik <gülüyor> ee, çağda da e, yazarlarında da demokratlar vardı. Ama en önemlilerine baktığımız zaman demokrasiyi biraz marjinal bir konumda tutuyorlar. Ya da sorunlu bir e, konumda tutuyorlar. Mesela Aristoteles'e baktığımız zaman e, demokrasi kavramı Biraz, bazı pasajlarda olumsuz bir içerik kazanıyor. Hatta bazı pasajlarda yurttaşların bir takım hakları olduğu ve katıldığı, katılan yurttaşların olduğu her yapı anayasanın bir demokratik temeli var demektir. Yani Aristoteles bir anlamda bir çifte double bind der İngilizler yani çifte bir zorunluluk içinde kalıyor. Bir yandan bir... Siyasi hayata demokratik temel tanımak zorunda ama aynı zamanda bunu yaparken de belli bir tür aşırılığa, demokrasinin içerdiği aşırılığa yer açma zorunluluğu var. Özellikle de halkın iktidarı ya da hakkın ki, kitlesinin iktidarı açısına bak zaman. Şimdi e, birkaç yüzyıl yıl sonraya gidip e, Spinoza gibi bir yazara baktığımız zaman Traktatus Politicus adlı metindeki çok tutkulu bir şekilde e, yorumlandı bu metin son zamanlarda. Antonio Negri ve başkaları bundan çok ilham aldılar. Çok tuhaf bir şey yaşanıyor. Çünkü Spinoza e, bu kitabını bitiremeden öldü. Dolayısıyla demokrasi üzerine e, bölüm aslında yazılmayan tek bölüm. Sadece bir takım taslaklar var. Oysa diğer rejimler için, monarşi için, aristokrasi e, için çok daha ayrıntılı betimlemeler var. Şimdi belli bir noktada biraz e, provokasyon yapmak için söylüyorum bunu, tahrik etmek için söylüyorum. Spinoza demokrasi bölümü yazmaya vakit bulamadan ölmedi. Aslında demokrasi üzerinde bölümü yazamıyordu. O yüzden öldü de denebilir belki de. Yani tabii yok, yok, yok. E, daha ama gitmeyelim e, ama tabii olumlu bir yorum da ben e, kendi yorumunda önermiştim e, bu duruma ilişkin olarak. O da şuna bağladım. Aslında Spinoza ki bu başka felsefeciler içinde geçerli. Bize monarşiden ya da aristokrasiden ya da oligarşiden söz ettiklerinde onları ilgilendiren şey işin istikrar boyutu ya da bu doğası değil. O rejimlerin içinde bile aslında onları içeriden muhalefet eden bir demokratik eğilim var. Ve onların kullandıkları dil açısından baktığım zaman o rejimleri daha iyileştirmek ya da belli bir algılama düzeyini, bir mükemmellik düzeyine itebilecek bir muhalefet var demektir. Bugün durum tersine döndü. Hatta tamamen tersine döndü diyebiliriz. Çünkü bir takım tarihi olaylardan sonra özellikle Avrupa'da ama bütün dünyada da diyebiliriz, bütün bizim birlikte ortak ait olduğumuz bölgede 20. yüzyıl boyunca yaşanan olaylar ve sonucunda ve hakim ideoloji de, bu terimi de kullanmama izin verin, bunu eş zamanlı olarak ya da arka arkaya iki büyük totalitarizmin yenilgisi sonucunda, yani antidemokratik iki örgütlenme biçimi şey ya da demokratik olmayan bir şekilde toplum devletinin örgütlenme düzeyinden sonra demokrasi bir zafer kazanmış gibi ortaya çıkıyor. Herkesin sahip çıktığı bir kavram olarak ortaya çıkıyor ve dolayısıyla Artık bu sorunlu durumda marjinal bir durumda kalmak yerine demokrasinin artık aşırı bir şekilde var olduğu, aşırı güçlü olduğu, aşırı aktif olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunu değişik şekillerde tersim etmek mümkün. Mesela rejimin e, resmen demokratik olarak kanunlanmadığı her yerde onu mutlaka demokratikleştirmek lazım gibi bir yaklaşım var. Hatta gerektiğinde askeri müdahaleyle demokrasiyi kurmak ya da yeniden tesis etmek için müdahaleler yapılabiliyor. Ve öte yanda da e, son derece geniş bir e, çeşitlemeleri var bu teribin kullanılmasında ki bu bu e, takım kurumsallaştırma açık, açıklama ya da meşrulaştırma amacıyla kullanıyor ve bunları da çoğu zaman aslında bu demokrasiyi betimlemek için bir sıfat ekleniyor. Mesela en ilginç muhalefetlerden biri bugün birkaç yıl önce aslında öngörülebilir olmazdı bu şekliyle bu muhalefetlerden biri aslında demokrasi kavramıyla liberalizm kavramlarının bir araya gelmesiyle ilgili ya da liberal sıfatının kullanılmasıyla ilgili. Mesela <gülüyor> 1989'dan <1900, gülüyor> e, sonraki dönemde Avrupa'da, Amerika'da başka yerlerde liberal demokrasi gibi bir terim e, sanki... E, neredeyse aynı şeyi iki kez tekrarlıyormuş gibi algılanlar hale geldi ve bugün baktığımız zaman da Avrupa'da bile buralarda da buraya çok yakın Türkiye ile Fransa arasındaki alanda Avrupa'yı tabi çok geniş anlamda kullanıyorum, betimleme anlamında kullanıyorum. Bir takım siyasi sistemler, bir takım hükümetler ee, belki hatta bir tür rejimler dahi diyebiliriz. Çünkü anayasal değişimler yaşanıyor oralarda. Ee, liberal olmayan demokrasi kavramında, illiberal demokrasi kavramı da ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu biliyorsunuz. ...aslında şu an Macar Başbakanı'nın... Viktor Orban'ın kullandığı bir ifade bu. Kendisinin Macar Anayasası'nı ve rejimini değiştirmek için... ...kullandığı bir yöntem. Ve burada da bir kez daha görüyoruz ki... ...bir ikili bir double bind, ikili bir sıkıştırma var. Çünkü aslında burada... Antik düşünürlerin kafasındaki şey bu muydu diye soru sorabiliriz. Şimdi tabii ben burada bir başka hipotez daha öne sürmeye çalışıyorum ki bu bana özgü bir kavram değil. Başka okumalardan esinlenerek ortaya attığım bir kavram. Hipotez şu ki kanırım bu konuda Jacques Rancière'le en azından bir genelleme açısından belli bir ölçüde hemfikiriz diye düşünüyorum ki ilhamım bir kaynağında ondan aldığımı söyleyeyim. Şöyle ifade edeyim aslında demokrasi bir rejim değildir. Demokrasi istikrarlı bir rejim değildir en azından ama temel olarak bir hedeftir bir, evet. ve bir açıdan bir mücadeledir ya da bir itilaftır da diyebiliriz daimi bir mücadele bir itilaftır. Ve kendisinin e, hedef olduğu bir tartışmadır ve dolayısıyla bugün e, çözmek zorunda olduğumuz sorunlar e, bir anlamda bir e, süreç içinde ele alınmak zorundadır ve bunun içinde de farklı eğilimler ve zıt eğilimler de yer alır. Hatta şunu da ekleyebilirim. E, burada e, geliştirmeye çalışacağım konuda şu, bu itilafın e, konularından biri de hep eşitlik meselesidir. Şimdi eşitlik e, tabii aslında Jack düşüncesinin merkezindeki kategori e, tabii bu konuda benimle fikir olmasını beklemiyorum tabii ama şimdi göreceksiniz ki bu sunumda Başkaerde de yazdım gibi bence şeyden, eşitlik meselesiyle yani, özgürlük meselesini birbirinden yani, ayıramayız diyorum. Bence ayırmak istiyor demiyorum tabi ama ikisinin gerilimidir bence burada de, önemli de, olan de, ve dolayısıyla buradaki terimlerden biri sadece eşitlik değil ama belki tek kelimeyle legal iberte, özgür eşitlik eşit özgürlük gibi tek kelimeyle kullanmak lazım belki. Şimdi burada bir e, es verelim istiyorsanız ve az önce söylediklerimizin anlamını bir e, tekrar düşünelim oradan çıkacak sorunları görelim. Şimdi meseleyi bu şekilde ifade ettiğimiz yani demokrasinin bir olmadığını söylediğimiz andan itibaren hemen karşıma bir itiraz çıkacaktır. Ve bu itirazı da küçümsemek istemiyorum. Değil. Değil. Şöyle değil. Aslında değil. özünde değil. işin değil. hukuki boyutu Belirici değildir Anayasalar değil. özellikle değil. Ki değil. bir rejimin kendini Betimlediği değil. hukuki biçimdir değil. Anayasaların değil. önemi yoktur Gibi bir sonuç değil. Çıkabilir. Oysa benim düşündüğüm değil. kesinlikle bu değil Elbette hayır değil. Ve dolayısıyla şu an Burada değil. Türkiye'de konuşuyor değil. olmak tam da anayasa sorunların evet, e, dar anlamda yani bir anayasa yazılması evet, anlamında da ya, ya da daha geniş da anlamda devletin hukuki, sosyal ve siyasi hayatın hukuki altyapısı sorununun hakkı olarak sanırım merkezi ve hayati bir tartışma konusu olduğu bir dönemde tabii ki olabildince net olmalıyım bu konuda. Şimdi şu anayasa da aslında tartışılan bir kavramdır açıkçası. Çünkü karmaşık bir evet, içeriği vardır. Bir şey var. ee, en azından e, iki boyutu e, sanırım bizim açımızdan son derece önemlidir. Yediriz. Birincisi, Şöyle, siyasi kurumun ne şekilde işleyeceği, wow. yani iktidarın kime atfedileceği, bunun bölünmesi ve her alanda farklı iktidarların neler kimler olduğu bunlar bireylerde olabilir ya da kurumlar olabilir meclisler olabilir vesaire ya da halkın kendisi olabilir değişik biçimler içinde bir de bir yandan ki yakın tarihte bu boyutu ikinci sayamayacağımızı gösterdi. Bir de bir yandan da hukuk güvenceleri, e, hak güvenceleri yani bireysel haklar açısından olsun, kolektif haklar açısından olsun ya da genelde toplumsal e, ya da kültürel hakların ne şekilde güvence alındığı boyutu var anayasa içinde. Dolayısıyla ana e, demokrasi üzerinde düşünürken e, mesela... Ee, bir takım gazetecileri fikir e, suçundan dolayı hapse atıp, e, atma hakkının olup olmamasının ya da e, şu ya da bu e, baskıcı e, sınırı e, bireysel ve kamu özgürlüklerinin kullanılması önüne Çıkarıp çıkarmamanın e, aslında üst, üst, üst yapı e, ve gereksiz bir konu olduğunu söyleyemeyiz tabii ki. Derince gelenin bazı temsilcileri özellikle Marksyenikten gelenlerin bazıları ve başka düşünürler de mesela Foucault ki en ilginç metinlerinde siyasetci metinlerinde biraz sanki e, bütün hukuku sanki böyle biraz parantez içine koymak gerekirmiş e, e, ve sanki esas olan başka yerdeymiş izlenimi veriyor. Ama tabii ki benim düşüncem bu kesinlikle değil. Ben hiç böyle düşünmüyorum. Ee, bu belli e, durumlarda böyle bir fikir e, sonuna kadar savunulamaz gibi geliyor bana. Ama tabii hemen bu noktada bir e, düzeltmeyi de düzeltmek gerekir. Şunu söylemeyelim. Öncelikle iktidarın dağılımından söz ettiğimiz zaman ya da bir takım hakların, temel hakların tanınmasından söz ediyorsak bunlarki vazgeçilmez bir şekilde biçimsel olarak tanımlanmalıdır. Ama bu haklar ki burada işte eşitliğin tartışmaya katıldığını görüyoruz. Burada soru şu. Bu iktidarlar, bu güçler pardon yanlış söyledim. Bu fiili haklar kimin için var ve iktidar kimin tarafından icra edilebilir? Esas soru bu. Çünkü bu açıdan baktığımızda bazı yurttaşlar için Başkalarına kıyasla ya fiilen ya da hatta bir takım kurumsal mekanizmaların kullanılmasıyla kitlesel dışlama ya da ayrımcılık mekanizmaları varsa ki bunlar dışarıdan da görülebiliyor ve kendisini belli bir demokratik işleyiş biçimi bir yere sunsa dahi o zaman işin tabiatı tabii ki değişiyor. Ve bu çelişki mutlaka ortaya konmalıdır. O zaman bu rejim bir oligarşik rejim olur. Hatta bir takım diktatörlük geliri de içerir demektir. Sormamız gereken ikinci soru ya da ikinci gitmemiz gereken de şu. Az önce bunu değinmiştim birazcık. Ee, modellerin kıyaslanması hukuki olarak tanımlanmış modellerin kıyaslanması tabii ki önemlidir. Ama bundan daha önemli olan şey içinde bulunduğumuz konjonktüristten baktığımız zaman eğilimlerin e, incelenmesi mesela Fransa gibi bir ülkeye baktığımız zaman formal olarak e, hukuki e, model olarak baktığımız zaman Fransa ister istemez e, baktığımızda e, birçok başka rejimden çok çok daha demokratik gibi görülmektedir belirlerin hakları açısından baktığımız zaman e, erkeklerle kadınların hakları arasındaki eşitlik açısından baktığımız zaman e, böyle görünmektedir ama yine de şu soruyu sormak zorundayız İyi de ne yöne doğru gidiyoruz Fransa'da da yani demokrasi daha mükemmelleşme sürecinde mi, iyileşme sürecinde mi, gelişleme sürecinde mi ilerliyor mu yoksa tam tersine kitlendi mi ve hatta bir açıdan da baktığım zaman gerileme sürecine mi girdi? Tabii bütün ayrıntılara burada gelecektiriz ama benim burada ortaya attığım hipotez ki bana özgü bir şey değil. Ben başkalarından da ödünç aldığım bir terim bu. Ki nitekim son dönemde ııı e e, Amerikalı e, Brown, kadın filozof ve denemeci Wendy Brown kullandı bunu. E, şu, biz e, Fransa gibi bir ülkede dahi aslında e, de ya da e, demokrasinin e, dağıldığı demokratik kurumların e, ortakları, ortadan kaldırılmaz sürecine girdik diyor ki oldukça dini de hatta bu sürecin belirtiyoruz. Bunun birçok nedeni var tabi. Bunları birkaç kelime de analiz etmek çok kolay değil muhakkak ama bu nedenlerin bir kısmı aslında ekonomik karar mekanizmaları ki onlar her zaman gayet titiz bir şekilde demokratik kurumun dışında tutulmuştur. Ama iki sorun tabi birine çok yakın bağlı. Buna da değineceğim sonra. Bir aslında e, demokrasinin ihtilaf boyutunun giderek sönümlenmesi gidiyoruz Bu neden bir adına bir konsensüs ideolojisi adına bir de teknokratik uzmanlık adına bu yapılıyor ve bunun sonucu giderek facaya dönüşüyor. Ee, özellikle de siya sistemin demokratik niteliği üzerinde şimdi bu doğru ise eğer o zaman hemen gündeme gelen soru ve cevap vermemiz gereken soru şu o zaman Demokratik. yeniden demokratikleşme Şuraya... ne olurdu? Yani demokrasinin demokratikleştirilmesi ne olurdu? Ben de başkalarından aldığım bir terim yine bu. Ve bu mesele de aslında bugün gündemde olan bir meseledir. Başka koşullarda olduğu gibi. Ve özellikle de ısrarlı bir şekilde gündeme gelmektedir bu. Şimdi bu tabii ki yine ortaya attığım bir hipotez. Bu sadece ve sadece kalkış noktasına geri dönmek değildir. Ya da kendi sınırları, avantajları ve ...sakıncalarıyla beraber belli e, kuzey, e, batı ülkelerinde yarım yüz önce bulunan durumlar geri dönmek değildir. Çünkü gerçek anlamda belli bir demokratik rejimin otoriterliğe gidiş, otoriter oluşlarına doğru baktığımız zaman ki bu aslında... Bir yanda da Fransız Cumhurbaşkanlarının siyasi iktidarsızlığının da bir sonucu olarak görebiliriz bunu. Bizim içinde bulunduğumuz toplumda <gülüyor> aslında <gülüyor> siyasi itiraz ve siyasi katılma, yani diyelim ki kamu ya, o anlamda açık olan alanlar <gülüyor> ...çok dar sınırları var. Mesela ekonomi özel olarak bunun içinde yer almıyor. Ekonomi hiçbir zaman bu e, kamunun tartışabildiği alanlardan biri olamıyor, olamadı bir türlü. Bu olduğu zaman da buna eklenen ek oldularla nasıl baş edeceğiz? Bu ek nedir? O da e, aslında... E, iktidarın uygulanma alanlarının, iktidarın, siyasetin fiili olduğu alanların giderek yersiz yurtsuzlaşması. Ee, Avrupa Birliği için bunu görüyoruz. Özellikle Avrupalı yurttaşlar en azından bir kısmı son derece hassaslar bu konuda. Ee, o kadar ki e, ve bunun sonucunda da e, ister son derece aralığında zıtlaşan noktalara gidiyor ve hepsi de demokratik olmayan yollara doğru gidiyor. Avrupalı yurttaşlar bu yüzden benim gözümlerim ısından. Popürizm sözcüğü bazen işte bu tür eğilimleri betimlemeye yarıyor. Ve ilk olduğu burada şu e, iktidarın yer değiştirmesi yerinden olması yani nedir? Bir takım temel kararlar ki aslında bunlar hem siyaset hem ekonomiyle ilgili kararlar hatta sosyal haklar üzerine kurarlar. Aslında artık tanımı gereği e, itiraza e, hatta tartışmaya halkın e, temsilcilerinin, seçmenlerin, temsilcilerinin tartışabilmelerine olarak vermeyen bir alana kaydırılmış oluyor. Dolayısıyla rejime baktığımız zaman, siyasik uygulanma düzlemlerine baktığımız zaman bu rejim belli bir ölçüde şunu başarmış durumda. Bir şekilde teknokratik gereneğin, antidemokratik teknokratik gereneğin ezelden beri hep elde etmeye çalışmış olduğu bir şeyi sağlamış oluyor. Yani iktidarın ıı, daha uzaklaşması ve iktidarla bu iktidara halkın genel kitlesinin, yurttaşların çoğunluğunun müdahale edemeyeceği bir alana çekilmek. Yani yüz yüze gelmekten sürekli kaçınmaz. Ki bu yüz yüze gelmenin klasik e, yüzleri Fransa gelinde devrimci günlerdir. Yani halk e, kitlesel bir şekilde e, sarayın kapılarına dayandığında parlamentoda olabilirdi bu. İktidar halkla yüzleşmekten kaçamaz. Oysa bugün bu çok daha zor. Brüksel'e gidip e, bu itirazı dile getirmek çok daha zor ve herhalükarda Brüksel'e gitseniz bile aslında kararların alındığı gerçek yerde Brüksel değil. gerçeklikte orada da değil ve herhalükarda e, belli bir kitlesel gösteriyle e, dahi e, bu itirafın Ceci euh, je... pose un problème. Okay. Tabibbu şöyle bir sorunu beraberinde getiriyor hakikaten basit bir cevap bulabilmek hayalden ibaret oluyor gerçek demokratikleşme sorunu gündemde gündemin içeriğini oluşturuyor belki de bazı hareketler için umut da teşkil ediyor sürekli olarak kendilerini üreten hareketler var bu umutla Avrupa'da başka yerlerde ve bu hareketler hala spontane bir bi biçimde oluşuyorlar. Pek öyle organize olan hareketler değil. Podemos, Ve e, Podemos biliyorsunuz adı e, üzerinde çok anlamlı bir hareket idi. Podemos demek yapabiliriz. E, bu güce sahibi biz anlamına geliyor o kullanıldığı dilde Dolayısıyla da evet. e, mevcut yerleşmiş iktidarları kıpı bir güç olabileceğini ima ediyor. E, son derece e, heterokrit e, türdeş olmayan e, farklı farklı hareketler var şimdi ben şunu yapmaya çalışmayacağım çok. E, Absürt e, ve öznel yaklaşımlar e, ile karşınıza çıkmayacağım bu demokrasi e, ile ilgili anlatımımda. Ama e, geriye kalan vakitte e, bu mevzuyu e, bir harita e, üzerinde, kartografi üzerinde bakalım. İsterseniz biraz daha... E, Ayarıcılıkla bir hareket olan gezi park hareketinden başlayalım. Burada bir e, demokratik talep var ve e, e, mevcut e, güçlere karşı durma gücü çok net bir biçimde kendi gösterdi. Belki buradan hareketle hep birlikte bir takım sorunlara, e, sorulan sorulara cevap arayış içine girebiliriz. Ben tabi bunu tek başıma yapabileceğimi zannetmiyorum. Amacım da bu değil zaten. Biliyorsunuz ben bir profesörüm. Ee, ama daha skolastik bir biçimde daha akademik bir biçimde bir kartografisini çıkarmaya çalışacağım bu hareketlerin. Şimdi ek bir takım isimler akla geliyor demokrasi dendiğinde veya demokrasiyi tarif etmek söz konusu olduğunda nasıl bu ifadelerden yararlanabiliriz? Nasıl onları gündeme getirebiliriz? Neden böyle bir çalışma içine gireceğim? Şimdi birçok sebebi var ama bence mevcut tartışmalarda şu çok önemli. Akılda şunu tutmamız lazım. Demokrasi tek bir uygulamanın Şimdi adı olamaz. E, çünkü e, demokratikleşmenin veya demokrasinin tek e, bir e, tas, e, yeri yok. Tek bir demokratik kurum da yok e, tanım gereği. Hiç şüphe yok <gülüyor> E, amaç e, eşitliği ve özgürlüğü en üst seviyeye çıkarmak bu demokrasi kavramı içinde ama tabii az önce dediğim gibi e, bu e, kendi içindeki türdeş olmayan unsurları da dikkate almamız lazım. <gülüyor> pardon iki e, sisteme e, iki nosyon sistemine onlara triyat diyeceğim ben değinmek istiyorum e, demokrasinin e, üzerinde durduğu o uygulama olarak da teori olarak da durduğu unsurlar şimdi birincisi de spekülatif üç farklı nosyondan oluşuyor halk yani oluşturucu güç iktidar ...ve sonuç olarak da iktidar karşıtı hareketler ve nihayetinde vatandaşlık. Tabii ki burada bu kavramın anlamına baktığımız zaman vatandaşlık. Yani ben bunu hızlı göstermeye çalışacağım. Aslında nedir? Benim az önce ayaklanma dediğim, genel olarak ayaklanma dediğim unsurla... Yerleşmiş kurum arasındaki bir e, bağı ifade ediyoruz. İkincisi de daha az spekülatif, bugün çok tartışılan konular üzerinde e, katılımcı demokrasi triyadı, temsili demokrasi ve e, zıtlıkları barındıran e, ihtilaflı demokrasi. Ee, ve bu bir takım sorunları, ayaklanma sorununu beraberinde getiriyor. Yani e, siyasi güçle şiddet arasındaki ilişkiyi karşımıza çıkaran. Şimdi çok hızla bir diyalektik kurmaya çalışacağım. Yani e, bu kavramların arasındaki gerilimlere değineceğim. Bu aslında açık bir diyalektik. Yani bu diyalektikten söz ettiğimiz zaman bir e, siyasi istikrarlı yerleşmiş basit sistemden bahsetmiyoruz. Yani bir devlet değil burada sözünü ettiğimiz. E, bu e, aynı zamanda bir sorunu açıklığa e, kavuşturacak bir yol da değil. E, çünkü basit bir çözümü e, olamayabilir. Dolayısıyla bir Şimdi ilk e, Triat e, mevcut e, iktidar ve halk yerleşmiş iktidar ve vatandaşlık. Şimdi bu triyada bu üçlüyü örgütlemek için, organize etmek için eklektik bir biçimde çağdaş söylemlere değineceğim ve çağdaş yazarlardan alıntılar yapacağım. Ve şunu ifade etmek isterim. Burada sözünü ettiğim diyalektikte esas mesele eşitliğin eşitlik ilkesinin veya da eşitlik talebinin e, kurumsal alana yerleştirilmesi, içine dahil edilmesi e, şimdi tabi ki biliyorum bu söylediğim şey zaten başlı başına bir tartışma açabilir çünkü siyaset e, kurumlar olmaksızın maddeleşmez e, vücut bulmaz dolayısıyla da bir takım organize olmuş uygulamalara ve kaçınılmaz olarak normalleşmiş uygulamalara değinmem lazım ve burada en ilginç ve en önemli an şu olacak hiçbir normun artık sonsuza dek kalıcı olamayacağını fark ettiğimiz zaman veyahut da başta hedeflenen noktaya varılamayacağı anlaşıldığı zaman şimdi beni bütün bunlara iten bana kılavuz eden fikir şu bunların kurumsal kurumların içine yerleştirmesi gerektiğinden bahsettim. Çok geniş ve derinlemesine bir uygulamadan bahsetmemiz lazım. Bir diğer temel terim daha var. Siyasi meseleler konusundaki özgürlük bir siyasi mevzular derken şunu kastetmiyorum sadece kamu alanlarına bireyleri girmesi. Machiavelli'nin dediği gibi bu Özel e, birey olmaktan çıkıp kamu salınlanda birey olmaya geçmekten bahseder kendisi. Yani e, kişi kamu salına girdiği zaman bireysel boyut ortadan kalkmış demek değildir. E, ama tamamen artık bireysel olmaktan çıkar. Yani potansiyel olarak bir toplu eylem alanına girmiş olur. Dolayısıyla da toplu bir güç alanına girmiş olur. Şimdi halkın oluşturucu gücü, oluşturucu ifadesini kullanıyorum burada ama... Spinoza da buna değiniyor. Tabii burada şunu varsaymamak lazım. Bu oluşturucu güç zaten hali hazırda bir anayasın içinde var diye varsaymamak lazım. Bu çünkü e, hukuksal diskurların, söylemlerin e, içine düştüğü kısır döngüdür. Özellikle de e, bir takım çağdaş eleştiriler yapılıyor. Ben bunlara katılıyorum. Eğer oluşturucu gücün hedefi oluşturan olmaksa o zaman Buradaki girişimler, inisiyatifler hep normalleştirilir, kodlara büründürülür, devlet bunu belli e, kodlarla şekillendirir ve e, dolayısıyla da önceden öngörülmüş şekillerde kendinizi sadece ifade etme alanı bulursunuz, işte seçimler, referandum gibi ve e, bu çerçevenin de bir daha tartışılır hale gelmemesini ister. E, Özerklik Halkın otonomisi Oluşturucu gücünün özelliği Otonomisi Ne bakalım Şimdi bunun üzerine kafa zaman İki temel özellik ortaya çıkıyor Her ikisi de bizi eşitlik kavramına Götürüyor Ve iki Farklı yönü var Tabi bu kavramın Bir tarafta halk veyahut da, da demokrasi, demokrasilerde de halkı de oluşturan unsurlar de demek lazım. De yani de işte de'mor demos, mas kitle gibi demokrasi sözcüğünü oluşturan parçaların anlamları tartışılabilir tabi ama e, halklar şu şekilde kendilerini gösterirler jefrancier e, kendi çalışması üzerine düşen kısmı diye tarif eder bunu ne yapar? Halk e, ayaklanır bir eşitsizlik olduğu zaman buna karşı durur belki bu sonsuza dek sürecek olan bir eylem değildir ama Ağırlığı olan bir veri teşkil eder yine de bu ayaklanma. Yine de halkın halk olabilmesi için de e, e, bir biçimde çok sarı ve açık bir şekilde siyasi söylemlerle bir e, deklarasyonda bir beyanda bulunması lazım. E, nedir Bu e, kendi iç eşitliği. Yani halk olarak onu halk yapan, oluşturan unsur, hiyerarşi, statü, yer vesaire değildir belki de sosyal alanda. Tam tersine herkesin e, böylesi bir oluşuma içine girmesidir. Eski feylesafların da düşünürlerinde söylediği gibi özellikle Ruso çok iyi bir biçimde bu özelliği formül etmiştir ve şu şekilde izah etmiştir ben kabaca söylemeye çalışıyorum <gülüyor> <gülüyor> demokratik an nasıl oluşur sadece vatandaşların yasa önünde eşit olmalarından ibaret değildir bu aynı zamanda yasaların ve yasanın oluşmuş oluşma biçimi, mevzuatın yasamanın e, gerçekleştirici biçimi önünde de eşit olmaları gerekir. Şimdi bu ilk e, temel boyut var. Bu ilk temel boyut olmaksızın hiç demokrasi olamazdı. Her ne kadar demokrasi kendi içinde farklı çeşitlilikler barındırsa da yine de e, bu gücün antitezi nedir? Bu e, <gülüyor> Negrin'in e, önerisine <gülüyor> de burada tekrar e, dönüp bakmak <gülüyor> et gerekiyor. Et Bütün et dillere çevrilebilir bir tü. öneri de değil bu. Hatta <gülüyor> Avrupa dilleri içine yöntem geçerli yöntem söylediğim şey. şey en çünkü en Latince'den geliyor. E, şimdi İngilizce'de mesela güç ve iktidar power olarak ifade ediliyor. Mesela... Spinoza'da potansiyel ve potestas iki farklı. Biri e, iktidar, biri de e, biri egemen gücün iktidarı, diğeri oluşmuş, oluşturulmuş, toplanarak oluşmuş güç. Dolayısıyla demokrasi'de öyle yerler var ki gücün icra edileceği alanlar. Zaten e, karşıt güçü de beraberini getiriyor. Şimdi burada çok hızlı geçiyorum. Nerede bir sorun karşımıza çıkıyor? Hangi güçten bahsediyoruz burada? İktidar dan ya da burada e, e, son yüzyıllardaki siyasi tecrübeye bakacak olursak, Avrupa'nın geçirdiği siyasi tecrübeleri bakacak olursak. Ee, özellikle de son 10 yıllarda şunu görürüz ee, alanlara sınırlama getiremiyoruz ee, alanlar derken şunu kastediyoruz o alanların içinde demokratik güç ve az önce sözünü ettiğim toplumun, halkın gücünün kendi hakkını değerli kılmasını sağlayan alanlara sınır getiremeyiz e, stratejik e, iki e, konu var göz ardı edilmemesi gereken. ve Bir tanesi e, iç e, güç, e, ülke içindeki güç. İkincisi de ekonomik yani şirket belki bazında veyahut hatta yaşanan ekonomik hayat bazında. Bunlar çok önemli çünkü liberal demokrasinin işleyişi yani burjuva çerçevede bakacak olursak aileler ee, ve hane halkını kastettiğimiz zaman ev içindeki e, uygulamaları baktığımız zaman aslında e, iktidar veyahut da güç unsuru politik olmaktan çıkarılmış. Öyle ki bu e, Siyasi olmayan alanlar e, oluşmuş ve bu alanlara da özel alanlar diyoruz. Şimdi buraya neleri katmamız gerekiyor? Bir takım hareketler, mücadeleler var son dönemde şahit olduğumuz. İşte zaten bu alanlara siyasetin resmi olarak girebilmesini sağlamamız lazım. E, veyahut da bilerek politik kadın arındırılmış alanlara e, bunları sokmamız lazım. Feminizmden de bahsediyor olabiliriz. Başka bir şeyden de. Yani siyasi olmayan güç e, demokratik bir e, Dönüşümü ne yol açmalı siyasetin e, yani siyasetin icrad ettiği alanların değişmesi anlamında bir dönüşüm olmalı. E, bu çokluk e, çok dağılmış oraya buraya dağılmış e, çok çeşitli barındıran. E, bir eh, güç, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, toplam olarak bir yerde toplanmasını anlatıyor bize devlet dediğimiz ve son dönemin tecrübesine bakacak olursak özellikle de küreselleşme sınırların dönüşümü gibi unsurlara bakacak olursak burada e, şöyle bir unsur karşımıza çıkıyor bir yandan resmi bir biçimde gücü resmileştiriyor devlet ve bazen de e, küçücük bir parti bunu yapabiliyor şimdi burada şu soruyu sormamız lazım ...acaba ne ölçüde... ...gücün veya güce erişimin... E, ...demokratikleşmesi... ...devletin... ...demokratikleşmesiyle sınırlıdır... E, ...belki de... ...bununla sınırlı değildir... ...diye cevap vermek lazım ama... ...bir yandan da tabii ki... ...çubuğu döndürüp... ...diğer tarafa çevirip... ...ters yönden bakacak olursak... E, ...devletin demokratikleşmesi... ...hiç önemli değilmiş gibi de davranamayız... ...yani... E, bu bir olma evet topluluğu bir yerde gücün toplanması da önemli bir unsur tabi ki dolayısıyla bu noktada e, çok e, klasik halkın egemenliği konusu karşımıza çıkıyor. Çünkü halkın egemenliği e, egemen olarak halkın temsili e, bir ayna e, gibi devletin e, yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Demokrasi ve demokrasileşme sorunu emekli Devletin demokratikleşmesiyle sınırlı tutulamaz demiştim geleneksel anlamda. Ve burada şunu düşünürsek yanılmayız herhalde. Bir dizi farklı geleneksel kullanımına bakacağız halkın egemenliği kavramının. Şimdi demokrasi, halkın egemenliği son derece karmaşık konular. De belki de tehlikeli çünkü bu bağlamda birdenbire başka bir protest karşımıza çıkacak. Nedir halkın yapacağı kendisine kalan tek şey o da direnç, iktidara karşı direnç. Ama bu direnç nosyonuna çok daha genişletilmiş bir anlam, çok daha güçlü bir anlam kazandırabilir. Öyle ki karşı güç fikri, söz konusunun dışarıdan, gerek dışarıdan, gerekse içerden, yani ihtilaf edebilme, karşı çıkabilme kapasitesi, e, nomiler olarak en azından e, şimdi daimi devrimlere e, baktığımız zaman bu direnme kapasitesini e, zaten görürüz. Bir diğer gelenek de şu e, Fransızca'da İngilizce'de başka Batı dillerinde herhalde Türkçe'de bir e, tekavül ettiği bir kavram vardır. O da şu e, iç ihtilaf veya da karşıt gücün iktidarın bünyesinde dahi oluşabilmiş olması. Bunlar hakikaten de son derece dönüştürücü güçlerdir. Baskıya karşı duyma, ayaklanma gücü tıpkı Fransız vatandaşlarının hak talep ettiği gibi ve sivil itaatsizlik işte farklı tercümeleri burada benimseyeceğiz. Şimdi sivil itaatsizlik dediğimiz zaman hali hazırda bunun çok demokrasiyle elintir olarak tartışıldığını görüyoruz. Ve demokratikleşmenin tersine çevrilmesi aslında sivil itaatsizliğin yasaklanmasını da beraberinde getiriyor. Bu eylemi diskalifiye ediyor. E doğal olarak da e, Siyasi olarak sivik e, fonksiyonlar üzerine düşünmeniz gerekiyor. sivil itaatsizliğin e, boyutuna bakmanız gerekiyor. E, acaba e, demokratik vatandaşlığa katkı mı sağlayacak? Bunu yok edecek mi? Bu hiçbir zaman garanti edilebilecek bir şey değil. E, ve her zaman da şöyle bir temel risk karşımıza çıkıyor. O da şu. <gülüyor> e, siyasi eylemin e, özellikleri sadece baskı değil hata yapma riski. Dolayısıyla üçüncü e, terim vatandaşlık e, bir nevi temelde özünde çelişkili paradoksal bir kukuk. E, kendi içinde hem e, bir yandan e, iktidarın e, kullanılması, gücün kullanılması hem de buna muhalefet etme, e, ayaklanma hakkını beraberinde getiriyor. Bu da neyi düşündürüyor? E, biliyorsunuz e, felsef, e, siyasi felsefenin büyük yazarlarının çok çarpıcı e, tanımları var. Max Weber e, şehir ile ilgili e, metninde bundan yararlanır. Demokrasi şu şekilde tanımlar. Demokrasi aslında kendisi gayrimeşru e, olarak e, tanımlanır. Yani e, gayrimeşruluğun meşru kılınması gibi bir şeydir. Yani tabii ki sürekli olarak daimi bir ayaklanmadır diyemeyiz demokrasi ama başlangıçta en azından ve daha sonra oluşacak olan bir ayaklanma yok ise bir demokrasiden bahsedemeyiz. Belki birkaç ayaklanma bunlar olmaksızın hiçbir şey maddeleşmez, oluşmaz. Bütün bunlar tabi hukuki olarak yazılabilir. E, Fransa'daki e, insan hakları beyannamesinin kaleme alınış biçimine bakacak olursanız baskıya karşı duruş ve ayaklanma hakkı bunlar hakikaten son derece istikrarsız formüller e, hukuki açıdan e, ve bizi düşündürtürler. E, işte demokrasinin belli bir yere taşması sonucunda anlamından da kaymalar yaşanabileceğini görüyoruz. E, bir takım kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Acaba hala vaktim var mı yoksa vaktimi doldurmuş muyum yoksa devam edebilir miyim zaten çok fazla uzatlayacağım şimdi ikinci triad, ikinci üç ayaklı kavramı ele alalım üçüncü deneme diyelim yani açık diyalektik oluşturma teşebbüsündeki girişimimiz bu kurumsal demokrasi mevzuna yaklaşırken şimdi katılımcı demokrasi veya doğrudan demokrasi temsili demokrasi ve e, İhtilafsı Demokrasi şimdi burada bir takım uygulamalar var tabi ki e, demokrasiyi kurumsallaştırıp yerleştirme anlamında hep bir süreçten bahsettim az önce bu e, duran bir olgu değil geriye de gidebilir, ileriye de gidebilir. Dolayısıyla da eğer ilerlemezse zaten her halükarda geriye gizecektir ya da tam tersi olacaktır. Şimdi bu kurumsallaşmış uygulamalar aslında e, belli periyotlarla, belli aralıklarla ayaklanma olasılığını karşımıza çıkarır. Az önce bunu geniş bir e, tanımla anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla da hal böyle olunca bir başka diyalektik e, karşımıza çıkacaktır. Az önce süzün ettiğimizden daha farklı. Simetri e, açıdan, Şimdi acaba nasıl kurumsallaştırılsınız eşitlik talebini, farklı özgürlük, bireysel ve toplu özgürlük alanları yapabilirsiniz. İşte ayaklanma hakkı bunlardan biridir, sembolik olarak çok önemlidir. Ve özgürlüklerin nominal kalmamaları gerekiyor. Ki e, nitekim e, e, sürekli olarak e, alt edilebilmesi için bir defa bu hak talep edildikten sonra sürekli e, değişebilmesi için e, bu gerekli yani bireylerin hayatlarında. ...nominal kalmamalı dedik. Belki de mümkün olduğunca fazla sayıda eşitliği ve siyasetin uygulamasına dahil etmek lazım. eşitliğin maksimum bu seviyeye taşır. Ama tabi az önce sözünü ettiğim... Bir, bir sıralama vardı bu, bu sıralama aslında zaman zaman bana bile tehlikeli görünüyor biraz sorumlu geliyor Sosisi, Sosisi, Fransızca'da böyle sosislere e, e, bölmek deriz biz buna e, demokratik uygulamalarının farklı yönlerini böyle e, parçalara bölerek yan yana dizmek ve e, demokratik e, kurumlar da bu şekilde düşünülmeli bir ele alınabilir. Neden? Çünkü gerçek bir konjonktür söz konusu olduğu zaman e, bu uygulamaların hiçbirinin e, demokratik bir etkiyi kendi içinde barındırmadığını görürüz. Mutlaka bunların artiküle edilmesi üst üste e, toplanıp eklenmesi gerekir. İşte o yüzden kartografi'den bahsettim, e, farklı uygulamaları, mevzuların e, gündeme getirilip yan yana olmasından <gülüyor> bahsettim. <gülüyor> e, şimdi bugünkü konjonktürden <gülüyor> dolayı çok güçlü bir biçimde şunu ifade etmek gerektiğini düşünüyoruz. Bence e, bazı biçimlerin demokratik biçimlerin fetişleşmesinin önüne geçmemiz lazım. E, Demokrasi üzerine de işirsen, anti demokrasi e, bağlantıları da ortaya çıkabilir. Şimdi, doğrudan demokrasi ve hatta katılınca demokrasi ve temsili demokrasi arasındaki farka bakalım. E, temsili demokrasi zaten parlamentar biçimli belli bir. E, zemini indirgenmiş oluyor. Demokrasi sadece temsille tesis edilemez. Doğrudan demokrasi görünür demokrasidir. Ve farklı değişkenlerine bakabiliriz bunun. Bu Albert Enochman tarafından çok iyi tanımlanmıştır. Öncelikle ki bu var olamaz. Eğer var olursa da son derece tehlikeli olur ve e, bu baştaki niyetlerin tersine doğru ilerlenir. E, şunları düşünmek için gerekçemiz olabilir. E, bir takım e, az önce ettiğimiz hareketler vardı. Bu hareketler aracılığıyla demokrasi özünde doğrudan demokrasi oluyor. E, e, çünkü bu e, e, Burada şunu açıklamamız lazım, temsil aslında özünde oligarşiktir doğası gereği ve gerçek demokrasiyle de pek bağdaşmazdır. Burada da semantik bir takım kaymalar olacak. E, ...temsil e, ve parlamenterlik dediğimiz zaman bunlar e, birbiriyle e, alışverişi gerçekleştirilebilen kavramlar. Burada e, bu tür teorik kavramları belli kıstaslara tabi tutabilmek lazım. E, e, konjonktürün gerektirdiği içinde bunun konjonktürün gerektirdiği kıssaslara tabi tutmak lazım şimdi katılım ve doğrudan demokrasi şimdi burada bugün yine bir talep karşımıza çıktı yeniden oluştu ve bir takım imgeleri, e, efsaneleri, mitleri yeniden karşımıza çıkardı. Ama aynı zamanda e, bazı eski demokratik e, tecrübeler var. Çok temel teşkil eden, işte, e, mesela Yunan sitelerindeki e, e, meclisler ve bunların çok çok devasa e, önemleri, anlamları var. E, resmi e, siyaset bilimi ve da liberal siyaset bilimine baktığımız zaman demokrasi ya da demokrasi, sözde demokrasiyle de, sınırlı bir demokraside yaşadığımızı diyoruz ve göründüğü kadarıyla katılım mümkün olduğunca e, saf dışı tutulmuş. Doğrudan vatandaşın katılımı kendi işlerini ilgilendiren konulara doğrudan katılımın engellendiğini görüyoruz. Ve Şimdi bir de eski bir tez vardır, Eflatun'dan, Platon'dan kalma, halkın e, cehaleti e, gibi. Yani o olduğu gibi cahillik olarak adedilir ve bu farklı ifadelerle karşımıza gelir. Dolayısıyla etiketlendirilir popülizm ifadesi e, bunu anlatmak için ve e, geleneksel olarak demokraside öne çıkan pasif bir vatandaşlık biçimidir aslında ve bu düzeyde baktığımız vakit şu soruyu sormamız lazım kendimize acaba bu o, katılım veya doğrudan demokrasi kendi içinde bir pasif modaliteye tabi tutulamaz mı bunu içinde barındıramaz mı tabi geleneksel söylemlerde tabi tabi aslında çok daha pasif denir. Çünkü mesela diyelim ki bir meydana gittiniz, insanların toplandığı, aralarında konuştuğu bir meydana gittiniz. Hemen klasik, psikolojik toplulu e, psikolojik e, e, kalabalık psikolojisi, toplum psikolojisini göreceksiniz. Bu e, faaliyetin olduğu meydanda birileri birilerine tabi olacaktır. E, i̇şte kim daha ikna edecek, kim daha demolojik söylemler benimserse onun etrafında toplum olacaktır. Şimdi burada e, sürekli olarak var olan bir gerilimin üzerine kafa lazım. Yani demokrasi sorununun bizati kendi içinde katılımcı demokrasi şekilleri de var. Tabii bunlardan da bahsedebiliriz ama bu gerilimden söz ettiğimiz zaman katılım demek iletişim, demek, iletişim demek, iletişim demek de iletişim yöntemleri demek ve bu açıdan baktığımız zaman her şey çok çabuk değişiyor. Özellikle de buradaki yöntemler de çok çeşitlilik arz ediyor. Mesela Fransa'da olup bitene baktığımız <gülüyor> zaman iki e, iletişim e, yöntemi var. İkisi de gerekli demokrasi. De oradan demokrasinin ortaya çıkması için. Bir yandan mesela internet var. <gülüyor> ee, mevcut teknolojik alandaki uygulamalar var. Bir de bir takım dilekçeleri etrafta dolaştırabilirsiniz. Mesela işte yüz binlerce toplayabilirsiniz. İşte milyonlarca imza toplamasanız da yüz binlercesini toplarsanız. Bir diğer tarafta sözler var, ifadeler var, sesler var ve bunların hepsi somut bir alanda birleşiyor, buluşuyor. Ama tabii şu da var. Ee, e <gülüyor> kolektif olarak düşündüğümüz zaman içinde bulunduğumuz duruma bakınca şunu görüyoruz bir takım şeyleri talep etme kararı alıyoruz eğer gerekirse Bugün biraz daha etkisi azalmış bir biçimde karşımıza çıkıyor bu ama işte iktidarı alma ele geçirme ama hiçbir zaman bir süreklilik tam bir süreklilik söz konusu olamaz işte bu temsili demokraside bir liderlik organizasyon gibi konular karşımıza çıkar. <gülüyor> ikinci bir nokta daha var ee, onu da üzerinde <gülüyor> durmak istiyorum temsil e, demokratik uygulama olarak çok önemli ben bu açıdan baktığım bana belki liberal reformist falan da denebilir bana belki bu açıdan ama ben bir anlamda e, radik, çağdaş radikal düşünce akımının biraz zıttığına gidiyorum bir yönüyle çünkü bir yönden e, tarih e, hatta tecrübe e, gereği e, şuna ikna oldum e, insanın e, bir topluluk için kendini temsil ettirmek bir takım temsilciler seçmesi onlara temsilcilik görevi vermesi hem mevcut iktidarın karşısında hem de aynı zamanda onun işleyişin içinde temsilciler tayin e, etmesi aslında kolektif gücün yöntemlerinden biri bir şartla tabi Kemen soruda zaten gündeme geliyor. Bu e, kolektif güç ne şekilde kullanılıyor? E, ve bunun e, nötrize edilmesi ya da terse dönüşülmesi nasıl engellenbilir? Ve o iki koşuldan biri de şu ki bunu daha önce birkaç kez söyledim. E, temsil meselesini sadece e, parlamenterizmi mevcut hale çalışması indirgememek lazım. Çünkü parlamenterizm hemen bir günde yok olacak değil ama <gülüyor> parlamenterizmin işleyişi kriz halinde bu gayet açık. Neden? Çünkü bir yandan e, kendi içinde halkın gücü e, tamamen e, İyini, elini, tamamen silindi ve nötralize edildi mi de giderek parlamenterizm aslında gerçek iktidarın uygulandığı yerlerden giderek uzak bir yerde yer alıyor. Tabi parlamenterizm kriziyle parti biçiminin kriziyle gündemi göre vesaire vesaire ama buradaki temsil meselesindeki sorun şu ee, öncelikle aslında bir denge meselesi bulmakta bir zorluk var. Belki de hiçbir zaman bulamayacak bir denge bu aslında. Ama yine de uygulamada e, olabildiğince geçici olarak hiç olmazsa saklamak lazım. Ne dengesi bu? İki uç tarihin bize getirdiği, siyasi, batılı siyasi sistemlerin ortaya koyduğu iki uç arasında bir denge. Yani bir yandan daimi denetim temsilcilerin e, temsil ettiği kişiler tarafından daimi olarak denetilmesi öte yanda da İzin verilmesi. Çünkü bir yandan devrimci komiteler, mesela Fransız devriminin döneminde devrimci komitelerinde bir kurucu meclis seçiyorsunuz, bir meclis seçiyorsunuz, çalışmaya başlıyor ama derhal devrimci komiteler, ki onlarda halkın bir kısmını en faal, yurttaşların en faal kısmını buraya getiren devrimci komiteler, meclisin kapısına baskın yapıyorlar hatta içeriye dalıyorlar onlar da temsilci çünkü bir anlamda ve her an e, halkın temsil ediyorlar ki bakın siz orada kedi başınızda iktidar kullanmak için e, oraya yollanmış değilsiniz siz orada halkın istediklerini isteyip kendi aralarında eklemlendirmek için yollandınız e, diyorlar toplumun e, halkın taleplerini yerine getirmek zorundasınız Tabii. tabi o zaman burada temsili bir sistem ee, bu daimi kontrol sistemi altında çalışabilir mi? Özellikle de daimi kontrolün kendisi gerçek anlamda bir demokrasi biçimi mi e, bu aşır uç e, örneğinde olduğu gibi. Çünkü tarihi örnekler aslında bunu da görmüyorlar. Bu bir temsilin başka bir temsile ikame edilmesi olduğunu gösteriyor bize. Öte anda da Hobbes'un da mükemmel bir şekilde e, iktidar sahibinin izin vermesi diyorlar. Yani e, yurttaşlar aralarında anlaşarak bir ya da birkaç temsilci <gülüyor> seçiyorlar, onlar iptidar kullanırlar. Ama onun dedikleri anda itibaren de söyleyecek sözleri kalmıyor çünkü temsilci onlar adına düşünür, onlar adına <gülüyor> hareket eder ve sanki artık onlar e, karar verilmiş gibi aslında e, onlar e, seçilen kişinin onlar adına sürekli karar vermesi noktası. Şimdi bu iki aşırı uç arasında bir denge bulmak tabi yüzde yüz muhakkak ama. Belli bir konjonktür de bundan e, muafsutlamaz. Temsili sistemler, bildiğimiz temsili sistemler e, denetimsiz iznin yönünde o kadar e, dengesizliğe yol açtı ki, belli bir de, denetim talebi bugün artık birinci plana çıkmış durumda. Ve tabii bu şekilde söylediğiniz zaman, mesela ister sosyalist olsun ister muhafazakar olsun Fransız Milli Meclisi'nin bir milletvekili ya da Türk e, Milli Meclisi'nin e, Hükümet Meclisi Milletvekili ne diyecektir? O zaman siz temsili sistemi yok etmiyorsunuz. Siz e, yeniden terörizmi, e, kitlelerin terörizmini devreye katmaya çalışıyorsunuz diyeceklerdir. Aslında bu sahtekarlık bunu demeleri. Çünkü şurası çok açık ki her türlü e, imkan var aslında. Buradaki e, denetimi uygulamanın çok çeşitli etkili şekilde uygulamanın çok çeşitli başka yolları var. Ama temsilin gündeme getirdiği ikinci bir soru daha var ki o da çok daha güncel bir açıdan yani o da şu ve, e, dışlama ve e, içe alma yani kim kimi temsil ediyor temsilciler nasıl seçiliyor ve daha da önemlisi Peki bir e, temsil sistemine dahil edilmek ne demek? Mesela burada özellikle şu düşünüyor. Demokrasilerin birçoğunda e, resmi olarak demokrasiyle yani, ilerleyicilerin, bir çoğuna birçoğuna baktığımız zaman halkın büyük bir çoğunluğu hiçbir şekilde oy hakkını kullanamıyor. Ee, ya bu kayıtsızlık ya da aptallık ya da ahmaklık olarak da görüyor ama aslında bir bakıma önemli bir kitle, yurttaşlar önemli bir kitlesi sadece azınlıklar değil bazen çoğunluklar dahi belli ülkelerde Hiçbir şekilde kendilerini e, olup bitenlerden ilgili ve e, oraya giden kişiler siyaset e, sistem tarafından temsil edilmiş saymıyorlar. E, daha da e, ötesinde belki aslında daha baştan öyle bir filtre, e, filtre etme mekanizması var ki öyle bir e, süzme. E, süreci var ki e, hiç sesi çık e, hesaba katılmayanlar var. Bir de bazı insanlar zaten onlar temsilci olmaya baştan adanmış gibi kişiler. Hep onlar seçiliyor baktığım zaman. Yani son olarak da varacağın nokta şu e, demokrasi 3 üçüncü boyutuna O da ihtilaf. Çünkü deminden beri söylediklerim sonuçta şunu açıklıyor. Temsil demokrasi için gereklidir ama temsil edebilme yeteneği de aslında gerçek bir mücadele Bu Dolayısıyla benim itiraflı bir demokrasi dediğim şey bir belli bir kurumsal sistem değil. Şimdi zorluk tarafı da bu belki. Temsil için belli alanlar vardır denebilir ama itiraf için belli alanlar vardır denemez. Ya da tarihi gelenekte baktığınız zaman ki biz de onların mirasçısıyız itiraf alanları ya da en beliricici itilaflar aslında baştan siyasi olarak sayılmayan itilaflardı. Mesela fabrika ya da bir şirketteki itilaflarına söz ediyor. O zaman şöyle bir ifade önereceğim. Eşitlik sadece ve sadece kendini itilaf içinde ortaya koyar ve dayatabilir. Yani itilafın kendisi belli bir şekilde eşitliği ortaya koymanın yolu. İşte bu açıdan baktığımız zaman sınıf savaşı reformist bir içerik sahibi olduğu zaman bile çok anlamlı bir tecrübeydi. Çünkü işçiler patronların iktidarına karşı çıktıkları anda patronların eşiti oluyorlar. Eşite haline geliyorlar, belli bir işte eşitliği dayatır hale gelebilirsin. Ama sınıf mücadelesi bunun kooloji yöntemlerden bir tanesi ya da, Sadece bir kısmı itirafın, sadece bir kısmını ortaya koyuyor Çünkü bugün gayet iyi biliyoruz ki sosyal hayatın başka alanları var ki onlarda daha az temel alanlar değil iktidarın uygulanması. Oralarda da problematik olabilir ekonomi alanında. Ve burada da bir de dalgalanma var. İki uç arasında gelgitler var. Yani veri bir çözümü olmayan bir şey. Neden? Çünkü bu itilaf düşüncesini koyduğumuz zaman, e, itilaflılık halini ortaya koyduğumuz zaman, evet. ki aklımızda bir sürü tarih örnek de var zaten, çok çeşitlilikler oluyor ve değişik derecelerde e, çok büyük farklılıklar, çok büyük çeşitlemeler oluşturabiliyor ve esas olarak iki uç arasında gelip gidiyor. Ki her iki uçta kendi açısından baktığımız zaman bir bakıma itilafın, Mackever'in ee, anlamıyla ilk conflicto il civide dediği yani reel siyasi itirafı ortadan kaldırılan iki şey. Nedir bu iki uç? Birisi iç savaş. Çünkü iç savaşta bir siyasi andır aslında. <gülüyor> bu siyasi anda aslında baktığımız zaman toplumun farklı bölümlerinin ayrışması bir tür çözülmeyi anlık da olsa siyasi yapının dağılmasına açıyor. Öbürü de konsansüs, oydaşlık. Çünkü bugünkü siyasi dünyada gördüğümüz şey aslında demokratik çoğulculuk dediğimiz şey. Çoğulculuk iyi bir şey. Ben tabii ki çoğulculuğa karşı değilim. Ama çoğulculuğun tanımı Evet. önden bir takım oyun kurallarını benimseyip herkesin buna uymak zorunda bırakılması ve aslında zımmi olarak Fatihlerin tavırların aslında bir takım temel konular hiç farklı özetmemesi gerektiği söylendiği zaman bir takım değerler adına, bir takım teoriler, doktrinler adına ya da bir takım siyasetler adına böyle olduğunda ki parlamenter sistemde bugün bunu görüyoruz tam da bildiğimiz anlamıyla o zaman öyle baktığım zaman itiraf kelimesinin anlamı kalmıyor, işi boşaltılıyor bir bakıma. Ve aslında en iyisi çağdaş siyasi filozofların bir kısmı saygı duyabileceğimiz kişilerin birçoğu da mesela Yürgen Habermas diyelim akıllı bir şekilde çok karmaşık ince bir şekilde saygı değer bir şekilde e, Aslında bu e, ihtilafın e, tamamen çolcuğa indirgenmesinin kuramını yapıyor şimdi e, çok kısaca bütün bu e, yöntemleri gözden geçirdiğimizde gayet iyi görüyoruz ki bir de geçici yöntemler var deneysel e, siyasi hayatın deneysel e, yöntemleri de var katılım siyasi eylemin e, yöntemlerinden biri ama bu kendini esas olarak bugün ifade eden yani şu an katılırsınız e, ve şu an katılarak kendi e, katılım e, imkanınızı genişletir temsil ise tam dersine geçmişten gelir bir zamanlar bir temsilci seçmişinizdir ve e, ileride de o kişi sonunda hesap verecektir. Ama itiraf çok daha karmaşık e, geçici yöntem, zamansal yöntem olarak baktığımız zaman çünkü Nietzsche beraber şunu demeye yakırım. E, i̇tilaf hiçbir zaman güncellik dışıdır ya da kendinle çağdaş değildir. Neden? Çünkü buradaki gerilim aslında bir yüzleşmeden gelir çünkü e, rakiplerin çatışması için bir bak ama aynı zamanda yaşamaları çatışmaları lazım ama aynı zamanda itilafın e, kaynağı e, baktığımız zaman e, iktidardan tamamen disimetrik bir şekilde ortaya çıkmaktadır. İktidarı kullananlar var ve iktidardan edilmiş olanlar var. Onu tekrar e, sorgulamaya çalışanlar var ve dolayısıyla o ikisi aynı zamanda yaşamıyorlar tam olarak. Ama esas burada söylenmesi gerek deken şey şu <gülüyor> ee, bir e, itilafın demokratik ayarlarından hayatı <gülüyor> önemini gündeme, zorunluluğunu gündeme gittiği zaman ilk savaşa gönderme yaparken de söylemiştim. Siyaset burada kendisini sürekli kendi şiddetinin sınırına taşıyor. İçsel zınır, şiddetini sınırına taşıyor. Ve birçok yaşadığımız, gördüğümüz tecrübe de bize gösteriyor ki illa bu şiddeti de denetleyemiyor her zaman. Ama bir yandan da bu sınırlara kadar, kendi şiddetleri sınırlara kadar gitmesi şart. Çünkü kendi sınırına kadar gitmezse de veri iktidarı ya da başka türdeki şiddetleri, maruz kaldığı şiddetleri hiçbir zaman sorgulayamaz. O zaman şu an ve bugün için gündeme gelen soru da o zaman çok hayati bir öneme sahip. Çünkü her çağ der ki efendim bugün eskisinden çok daha şiddetli der. Her çağ öyle der. Ama bu tür kıyaslamalar biraz zordur aslında baktığın zaman. Ama mesele şu ki Mesela içinde bulunduğumuz bölgede sizler ve bizim siz biz Türkler ve biz Fransalar içinde bulunduğumuz dönemde ve başkaları tabii bizlerle beraber çok farklı türde aşırı şiddet yöntemleri, aşırı şiddet e, dolanımları gibi kısmı sif yerel nedenlerden kaynaklanıyor terörizmler, savaşlar. Bir başkası da küresel dünya çapında olan itiraflar. O da. E, Küresel, kapitalist köreselleşme yani, sistemin şiddeti. Bütün bunlar birbirine eklemleniyor, birbirine ekleniyor ve sonuçta bunun hedefi de diyebiliriz aslında ama illa da herkese bir he, e, niyet okumamak lazım. Sadece sürekli bir komproteorisine bakmamak lazım ama bütün bu şiddetin amacı aslında giderek artan oranda de la ee, siyasi itilafların alanını daraltmaktır. Ve böyle yaparken bir takım e, söylemleri destekleyerek bu söylemler siyasi itilafın meşruiyetini ortadan kaldırma yöneliktir. Yani e, çünkü o itilaf olursa şiddetin daha da artacağını hep e, söylerler. İşte bu açıdan baktığım zaman birçok değişik yazılarında yakın e, geçmiş dönemde e, ki ben de tabi burada sözcüklerin geçici olduğunun da farkındaydım ya da Kullanması zor olduğunu istiyordum ama tam bu Machiavelli e, conflitto civile ve sivil e, e, savaşı falan düşündüğü zaman e, tabi Rusya'da e, Rusya nereden çıktı şimdi hay Allah Türkçe'de pardon Türkçe'de e, bir tercüme sorunu yaratmıştım e, Fransa'da sivilite sözcüğünü kullandım bu siviliteyi sivilliği şiddetin mutlak karşılığı itilafı mutlak karşılıklı olarak kullanmadım bunu ama benim açımdan çok hayati önemi olan hem bugün için hem gelecek için demokrasinin geleceği için önemli olan bir şekilde bu itilaflar içinde yüz yüze gelmenin ve siyasi itilafın bu Zifetikma aşırı şiddette onları ezme çabalarına karşı bu sivil hayattaki çatışmayı tilafın alanı genişletmeye çalışmaya yapıl. Çok teşekkür ederim. tane soru alabileceğimi düşünüyorum. Aslında zamanımız yok. Üst üste kısa kısa. Çünkü zaten açık oturum var biliyorsunuz. Eğer varsa kısa kısa iki tane üst üste sor alabiliriz. Sonra ara vereceğiz. Sonra da Balibar, Soysal ve Ranciar için imza yapacağız. O soru. İmzadan sonra. Var mı soru? Buyurun. İkinci soruyu da üst üste soracağız. Var mı? Başka arkadaşlar soru soracak sizin sorunuzdan sonra bir imza için ara veriyoruz. Teşekkürler. Ee, bir saniye kulaklığını taksın. <gülüyor> <Samar>. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, özellikle konuşmanın başında bahsettiğiniz başkanlık sisteminin... E, Diyelim zayıf yanları girmeyeceğinizden bahsettiniz biraz ama daha sonra konuşmanın devamında da bahsettiğiniz şeyler bana Well Bechin Submission romanını hatırlattı genel olarak Fransa'da bu başkanlık sistemine karşı bir güvensizlik olduğunu söyleyebilir miyiz bu başkanlık sistemi yüzünden. İşte bazı e, istenmeyen unsurların başa gelebileceğine dair böyle bir paranoyu yansıtıyor sonuç olarak Weilbeck. E, bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz? Şimdi istesemezse kısa bir cevap vermek zorunda kalacağım. Bir kere çok konuştum onun için fazla konuştum aslında. Bir de e, daha sonrası şunu itiraf etmem gerekir ki ben e, Huelbeck'in romanını okumadım. Yani, ben henüz okumadım diyelim ama tabii bir sürü tartışmayı da yol açtığı e, ve birçok e, şey söylendiği için az çok bir fikrim var tabii o romanın e, içeriği konusunda. Yanılıyor da olabilirim tabi siz yanılıyorsam da beni düzeltin lütfen. Ama e, e, Burada e, benim e, kısaca e, dikkat çekmek istediğim kurumsal durum elbette sorunun boyutlarından sadece bir tanesi. Yani bir anayasa Cumhurbaşkanı'na e, bir takım e, karar e, yetkileri e, veriyor ve en azından bu yetkilerin bir kısmı hiç olmazsa herhangi bir denetimden muaf e, karar yetkileri veriyor karşı iktidar olmazken böyle bir sistem ille de e, zannedildiği gibi e, kiri olacağı ve fiili bir şekilde karar verme gücünü olacağı anlamına ya da vadi anlamına da gelmiyor. Çünkü iktidarın merkezileşmesi doğası gereği dağıtılmış veya paylaşılmış bir iktidardan daha güçlü olmuyor ilde. Bunun bu önemli bir konu ve dolayısıyla bu açıdan baktığımızda her şey Siyasi konjonktürlere bağlı ve güç ilişkilerine bağlı. Buradaki tartışılan mesele sadece hukuki anayasa meselesi değil. Bazı kuramcıların tabiriyle burada maddi anayasa ile da ilgili bir şey. Şimdi bunu bir kenara koyduktan sonra Fransız durumunun özeline gelecek olursak Fransızlar giderek artan oranda başkanlık sistemine kuşkuyla mı bakıyorlar? Bu iyi bir soru aslında. Çünkü buna Evet. cevap verebileceğimden de emin değilim açıkçası yani açıkça net bir şekilde cevap edeceğine tamam, emin Çünkü ne? benim de bu konuda aslında kesin bir kanaatim yok. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kurumu Fransa'da hem bir takım tecrübelere dayanıyor. Anında yaşanan tecrübelere dayanıyor. Beşinci Cumhuriyet kurumu açısından baktığımız zaman Cezayir Savaşı sonrasında o zaman için General De Gaulle kendisinin de verdiği isimle Partiler rejimi dediğimiz sistemin dağılması çözülmesinin üzerinde kurulmuştu. Yani o dönemdeki parlamenterizm dava e, gereği son derece e, gözden düşürülmüş bir sistemdi. Yani hem e, iktidarsız, çaresiz hem de bir açıdan e, uygulamada zararlı olan bir sistemin üzerine kurulmuştu 5. Cumhuriyet. Tabi öyle olunca... Bu siyasi e, iktidarın oldulanma biçiminde çok iyi bildiğimiz bir e, iktidarın e, merkezileştirmesi geleneğine dayanıyoruz Özellikle de yürütmenin Fransız geleneğindeki merkezileşmesi geleneğine dayanıyordu. Tabi Fransa'da zaman zaman belli anlarda eleştirel tepki anları oldu bu merkezileştirmeye karşı ama Belli bir düzeyde bu merkezleşimi ortadan kalktığında, yürütmede ortadan kalktığında yine de e, e, devlet e, ve toplumsal yapın örgütlenmesinin dikey... Piramit şeklindeki yapısında var olmaya devam ediyor. Marx'la başkaları da dediler ki Fransa aslında hep bir monarşi olarak e, var olmaya devam ettiler. E, sadece belli bir anlarda seçil, seçimli bir monarşi oldu. E, ki gayet güzel bir şekilde Fransız siyasetini böyle de betimleyebiliriz aslında. Dolayısıyla bir anlarda baktığımız zaman Fransız siyasi geleneğinde bu monarşi, e, Cumhurbaşkanlığını, başkanlık sisteminin çok e, sirayet ettiğini görüyoruz. Yani monopartis hareketlerinin de temelinde e, yattığını görebiliriz. Bir an gelebilir ki, şu an olmakta olanın tam tersi mi sizde bilmiyorum ama öyle bir an gelebilir ki, ikna gücü ya da hayal gücü, bu monarşik geleneğin hayal gücü giderek tükenmeye başlar. Hızla tükenmeye başlayabilir ve o zaman, buun billurlaştığı, son billurlaştığı kurumların kendileri de artık kendi ee çare siyasi çaresizliklerin etkileriyle yüz yüze kalır. Bu da belki, belki diyorum, altını çiziyorum, Fransızlar belki ee artık bu başkanlıktan kurtulalım demelerine engel olan şey, birçok sebep var belki ama esas olarak da bunun alternatifi ne olacağını etmekte zorlanıyor Fransızlar. Yani çoğu Fransızların çoğunluğu için bunun yerine yani başkanlık sisteminin yerine ne konabilecek olsa net bir düşünceleri yok. Ya da tek çare ki her gün bunu anlatıyorlar bize. O zaman eski parlamenterizme dönülecektir. Yani 4. Cumhuriyet dönemindeki e, saf parlamenterizme dönmek diyecektir tabii. Fransa'da bazıları bir takım sözcükler kullanıyorlar. 6. Cumhuriyete geçelim diyenler var. Ya da daha radikal bir e, devrimci bir şekilde e, tümüyle e, bu temsil sisteminden çıkalım diyenler ama bence bütün bu önerilen şeylerin hiçbiri aslında bence ne yeterince açık ve sarih ne de yeterince ikna etme kapasitesine sahip. Bu yüzden de Fransızlar sanki şu an bundan e, sizin önerdiğiniz türde bir e, yönelime girebilmiş değiller. Bu tabi benim açımdan, gözümden bakınca aman ne güzel diyemiyorum buna. Ee, çünkü aslında bir belirsizlik dönemine girdik hem bir yandan, bir yandan da ideolojik kafa karışıklığı dönemine de girildi. Ee, bir anlamda da demokratik rejimin e, özü hakkında bir kafa karışıklığı var ve belki bundan da e, kolay kolay çıkılmayacaktır ve bir takım tehlikeli ve acılı tecrübeler yaşamadan da bundan çıkamayabilir, çıkılamayabilir. Yani bu demin sözünü ettiğim illiberal demokrasi dediğimiz, Viktor Orban tarzı demokrasi dediğimiz şeyde tabi bunun da Fransa'da temsilcileri var tıpkı başka Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ve bu temsilciler de bugün ve giderek yükseliş dönemine girmiş durumdalar. Ersin. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi yarım saat imzalayacağım Teşekkürler.